Savaşta yaralananları iyileştirme mucizesi. Uhd savaşında Katade bin Numan radıyallahu anh yaralananlardan birisiydi. Bu savaşta birçok sahabede şehit edilmişti. Katade radıyallahu anh savaşta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde müşriklere ok atıyordu. Müşriklerden gelen okların peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isabet etmemesi için kendi vücudunu siper ediyordu. O sırada müşrikler tarafından atılan bir ok gözüne isabet etmişti. Göz bebeğini alarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardı. Peygamberimiz bu durumu görünce göz bebeğini mübarek elleriyle alıp yerine koydu. Orayı meshederek dua etti. O anda gözü iyileşti. Bir gün müşrikler Müslümanlara ait yaylada bulunan hayvanları gasp edip öldürmüşlerdi. Bu durumu öğrenen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem baskın yapan ve çobanlarını öldüren müşrikleri cezalandırmak için bir birlik oluşturdu. Bu birliğin içinde Katade radiyallahu anh da vardı. Müşriklerle yapılan çarpışmada bunlar bozguna uğratıldılar. O sırada Hazreti Katade radiyallahu an yüzünden aldığı ok darbesiyle yaralandı. Peygamberin huzuruna geldiğinde Katade radiyallahu anh'a ''Yüzüne ne oldu?'' diye sordu. Katade radiyallahu an: ''Yaralandım ya Resulullah'' dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua edip mübarek ellerini yarasına ve yüzüne sürdü. Yüzü eskisinden daha güzel oldu. Yarası iz bırakmadan tamamen iyileşti. Bedir Savaşı'nda şehit olan 14 kişiden birisi de Hazreti Muavviz bin Afra radiyallahu anh'dı. Hazreti Muavviz radiyallahu anh Ebu Cehil ile savaşta çarpışırken Ebu Cehil'in vurmuş olduğu bir kılıç darbesiyle eli iki parçaya ayrılmıştı. Kesilen elini öbür eliyle tutarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gitti. Peygamberimiz kesilen bu elin yerine koyduktan sonra mübarek ağzının suyunu yaraya sürerek dua etti. Bir anda kopan eli iyileşti. O savaşta şehit oluncaya kadar kahramanca çarpıştı. Bedir Savaşı'nda Hudeyd bin Yesaf radıyallahu anh, Müşrikler tarafından kılıç darbesiyle omzundan çok ağır bir şekilde yaralanmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini yaralanan kısma sürerek dua edip nefesini yaralanan koluna üfledi. O anda iyileşti. Yine Bedir savaşında Rufa'a bin Rafi radiyallahu anh'ın gözüne bir ok isabet etti. Gözü yerinden fırladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek dua etmesini istedi. Peygamberimiz ona dua ederek mübarek ağzının suyundan yaralanan göze koydu. O anda ağrısı kesilip iyileşti. Uhud savaşında yaralanan birçok sahabeden birisi de Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu andı. Savaşın en şiddetli anında gözüne bir ok isabet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua ederek mübarek elini yaralanan göze sürdü. O anda gözü iyileşti. Ali İbnül Hakem Radıyallahu anhın Hendek Savaşı'nda ayağı kırılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dua ederek mübarek elini kırılan ayağının üzerine sürdü. O anda şifa buldu. Halid bin Velid radıyallahu an Huneyn savaşında yaralanmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme savaş bitiminde haber verilmişti. Peygamber Halid radıyallahu anh'ın bulunduğu yere giderek Allah Celle Celaludan iyileşmesi için dua etti. Hemen Allah'ın izniyle şifa buldu. Hayber savaşında Seleme bin Ekva radıyallahu an müşrikler tarafından ağır bir şekilde ayağından yaralanmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaralandığını görünce ona dua ederek mübarek nefesini yaralanan ayağa üç defa üfledi. Hemen iyileşti. Abdullah bin Atik radyallahu anh İslam düşmanı olan bütün müşrikleri büyük paralar sarf ederek Müslümanlar aleyhine kışkırtan Yahudi komutan Ebu Rafi'yi öldürmüştü. Geceleyin evinin merdivenlerinden inerken düşmüş ve ayağı kırılmıştı. Yanındaki arkadaşları onu taşıyarak peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah ayağını uzat diye emir buyurdu. Ayağını uzatınca ona dua ederek mübarek elini kırılan ayağa sürmüş, o anda ayağı iyileşmişti. Hazreti Ali bin Ebu Talib radiyallahu anh'ı iyileştirme mucizesi. Hayber kuşatmasının son günleriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Yarın bu sancağı Allah ve peygamberi seven bir şahsa vereceğim. Fetih onunla gerçekleşecektir.'' dedi. Sabahleyin sahabeler, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler. Sancağın kime verileceğini merak ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali nerede diye sordu. Gözleri ağardığı için gelemedi diye söylediler. Onu çağırın dedi. Hazreti Ali radiyallahu an önünü göremediği için iki kişi kollarına girerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdiler. Hayber fethi bununla gerçekleşecek diye emir buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radiyallahu anh'ın gözlerine üfleyip dua etti. Hazreti Ali radiyallahu anh'ın gözlerinde hiç ağrı kalmadı. O anda şifa buldu. Sancağı ona verdi. Yine bir gün Hazreti Ali radiyallahu anh ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Allah Celle Celaluhu'na iyileşmek için dua ediyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. İyileşmesi için ona dua etti. Mübarek ayağıyla ona dokunduğu anda ağrısı kesilip sıhhate kavuştu. Gözleri iyileştirme mucizesi Osman bin Huneyf radiyallahu an anlatıyor. Gözleri görmeyen âmâ bir şahıs peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Görmediği için günlük hayatında büyük sıkıntılar yaşadığını, gözlerinin açılması için Allah'a dua etmesini istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istersen sabret, istersen dua edeyim diye söyledi. Gözü hiç görmeyen ama dua etmesini istedi. Peygamberimiz ona, git abdest al, iki rekat namaz kıl, daha sonra ya Rabbi, Rahmet peygamberinin hürmetine gözlerimi iyileştir şeklinde duada bulun dedi. Ama adam peygamberimizin bu tavsiyesine uyarak denilenleri yaptı. Hiç görmeyen amanın gözleri birden açıldı. Hubeyt bin Füveyk anlatıyor. Babam Füveyk'in her iki gözü görmüyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna götürüldü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözlerine ne oldu diye sordu. Füveyk, yalın ayakla develerin bakımını yaparken yılan yumurtasına bastım. Yumurtanın zehri olan içi her iki gözüme girdiği için görmüyorum dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederek mübarek ağzının suyunu her iki gözüne sürdü. O anda her iki gözü görmeye başladı. Zeyd bin Erkam radiyallahu anh'ın her iki gözü ağrıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ziyaretine gitti. Mübarek ağzının suyundan Zeyd radiyallahu anh'ın ağrıyan her iki gözüne koydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin için sıkıntı kalmadı diye ona buyurdu. O anda her iki gözü iyileşti. İbni Abbas radiyallahu anh anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüksek sesle Kur'an okumasından Kureyş müşrikleri rahatsız oluyorlardı. Onu yakalayıp zarar vermek istediler. O anda müşriklerin elleri tutuldu ve gözleri görmez oldu. Müşrikler çaresiz, aciz kaldıkları için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek dua etmesini ve bu kötü durumdan kendilerini kurtarması için yalvardılar. Rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bunlara acıyarak dua etti ve tekrar görmeye başladılar. Hastaları iyileştirme mucizesi Şerhabil Cafi radiyallahu anhın elinin altında büyük bir ur çıkmıştı. Bu durum onu çok rahatsız ediyordu. Eline kılıç alıp kullanamıyordu. Atının dizginlerini tutamıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna giderek elindeki bu urun kendisini rahatsız ettiğini, günlük işlerini yapamadığını söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini urun üzerine koyarak dua ettikten sonra ovaladı. O anda elindeki şişlik ve ur kayboldu. Ebyad bin Hamma radyallahu anh'ın bütün yüzü egzamayla dolmuştu. Bu durumu gören Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua ederek mübarek ellerini yüzüne sürmesiyle aynı gün tamamen iyileşti. Rafi bin Hadic radiyallahu anh'ın yanında bir gün arkadaşları et pişiriyorlardı. Yağlı bir parçasını onlardan alıp yedikten sonra karnına ağrı girdi. Bu sancı bir sene sürdü. Rafi radiyallahu an dayanılmaz bu karın ağrısından kurtulmak için durumunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, yediğin o ette on yedi kişinin hakkı vardı diye buyurdu. Mübarek elini karnına sürerek dua etti. O anda kusarak karnındaki ağrı ve sancı geçti. Cabir bin Abdullah radiyallahu an bir gün hastalanmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile onu ziyarete gittiler. O sırada Cabir radıyallahu anh baygın bir şekilde yatıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alıp dua ettikten sonra o sudan Cabir radıyallahu anh'ın üzerine serptiğinde hemen kalkıp oturdu. Şifa buldu. Abdullah bin Reva radıyallahu anh diş ağrısı çekiyordu. Bu ağrı onu rahatsız ediyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dua ederek mübarek elini ağrı yapan tarafın üzerine koydu. O anda iyileşti. Felçli hastaları iyileştirme mucizesi. Cerir bin Abdullah radiallahu anhın iyileşmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'de bulunan Zül Halasa adlı put haneyi yıkıp ortadan kaldırmak için Cerir bin Abdullah radıyallahu anh komutasında bir süvari birliği kurmak için hazırlık yapıyordu. Cerir radıyallahu anh, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ben hastayım, at üzerinde duramıyorum, düşüyorum dedi. Peygamber elini göğsüne vurarak, Ey Allah'ım, onu at üzerinde durdur, hidayete erdir, hidayete erdirici eyle diye dua etti. Bir daha ömrü boyunca attan düşmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda sahabelerden birisi sol eliyle yemek yiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sağ eliyle yemek yemesini emir buyurdu. O da sağ eli felçli olduğu için kaldıramadığını, onun için sol eliyle yemek yediğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına çağırarak dua etti. Mübarek elini, Felçli ele sürdü, derhal iyileşti. Akıl hastalarını iyileştirme mucizesi Bir kadın akıl hastası olan ve hiç konuşamayan çocuğuyla birlikte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek ona dua etmesini istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir miktar su alarak ellerini yıkadı. Daha sonra ağzına bir miktar su alıp çalkaladıktan sonra o suyu kadına verdi. Hasta olan çocuğuna bu suyu içirmesini söyledi. Kadın çocuğuna bu mübarek suyu içirir içirmez hastalığından kurtulup şifa buldu. İbni Abbas radiyallahu an anlatıyor. Bir kadın yanına çocuğunu alarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Çocuğunun akıl hastası olduğunu, sabah akşam bu hastalığının etkisiyle etrafa zarar verdiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden çocuğunun iyileşmesi için dua etmesini istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirilen bu hasta çocuğa dua ederek mübarek elini göğsüne sürdü. Çocuk o anda kustu. İçinden siyah bir şey çıktı. Daha sonra düzelerek iyileşti. Bedevi bir şahıs peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek deli olan kardeşine dua etmesini istedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'den birkaç sure okuduktan sonra dua edip mübarek nefesini hasta olan şahsın üzerine üfledi. O anda hasta şifa buldu. El-Vazi radiyallahu anh deli olan çocuğunu peygamberin huzuruna getirerek dua etmesini istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dua ederek mübarek ellerini yüzüne sürdü. Çocuk tamamen iyileşti. Abdülkays kabilesinden kalabalık bir heyet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretine gelmişlerdi. Yanlarında akli dengesi bozuk, yaşlı bir şahıs getirmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden iyileşmesi için dua istediler. Peygamberimiz ona dua ederek mübarek ellerini yüzüne sürdü. O anda bakışları düzelerek şifa bulup iyileşti. Saralı hastaları iyileştirme mucizesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle birlikte seyahatteyken bir kadının yanına gelip çocuğunun sara hastası olduğunu ona dua etmesini istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu kucağına alıp ona dua etti. Seyahat dönüşünde o kadın yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek çocuğunun tamamen iyileştiğini söyledi. Yanan çocuğun iyileşme mucizesi. Muhammed İbni Hatip 10 yaşlarında bir çocukken ocak üzerinde kaynayan su tenceresini dökerek kolunu yaktı. Annesi çocuğu yanına alarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirerek dua etmesini istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzının suyunu yanan koluna sürüp iyileşmesi için dua etti. O anda çocuğun ağrısı geçti ve şifa buldu. Konuşmayan çocukların konuşma mucizesi Konuşma çağı gelip geçtiği halde hiç konuşmayan dilsiz bir çocuğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben kimim diye sordu. Çocuk sen Allah'ın peygamberisin diye söyledi. Daha sonra çocuk normal bir şekilde konuşmaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac farizasını yerine getirmek için Mekke'de bulunduğu sırada bir kadın huzuruna gelerek oğlunun hiç konuşamadığını, ona dua etmesini istemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su getirtmiş, bir miktarını çocuğa kendi eliyle içirmişti. Geriye kalanını ise annesine vererek çocuğuna içirmesini söylemişti. Annesi verilen o suyu çocuğuna içirdi. Daha sonra çocuk Allah'ın izniyle şifa bulup normal bir şekilde konuşmaya başladı. Savaşlarda yiyeceklerin çoğalma mucizesi İlk Müslümanların büyük bir kısmı fakirdi. Karınlarını doyuracak bir lokma yiyecek bulamıyorlardı. Çoğu zaman birkaç tane hurmayla geçiniyorlardı. Başlangıçta Müslümanlığı kabul edenlerin büyük bir kısmı malı mülkü olmayan fakir ve kölelerdi. Ticaretin büyük bir kısmıysa müşriklerin elindeydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşlarda ve sulh zamanlarında bilhassa zaruret halinde mucizeler göstermiştir. Duasıyla yiyecek ve içeceklerin bereketlendiği, çoğaldığı sahabelerin büyük bir kısmı tarafından nakledilmiştir. Diğer sahabelerde görülen bu mucizeleri kabul etmişlerdir. Hendek Savaşı'nda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerin büyük bir kısmı açlıktan karınlarına taş bağlamışlardı. Cabir bin Abdullah radiyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden izin isteyip evine gitti. Peygamberimiz ve Hendek'te yanında çalışan mücahitlerin çok aç olduklarını hanımına anlattı. Evde yiyecek olup olmadığını sordu. 3 kilo kadar arpa ve bir oğlak bulunduğunu söyledi. Cabir radıyallahu anh, oğlağı kesip parçaladıktan sonra bir çömleğe koyup hazırladılar. Eşi de arpayı el değirmeniyle öğütüp un yaptıktan sonra hamura hazırladı. Hazreti Cabir radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına vardı. Hazreti peygambere "Ya Resulullah, yemek hazırladık. Birkaç arkadaşı yanınıza alarak bizim eve teşrif ediniz." dedi. Peygamberimiz "Yemeğiniz ne kadardır?" diye sordu. Hazreti Cabir radıyallahu an "Bir oğlak ve 3 kilo kadar arpadan yapılmış un." dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Hendek halkı, Cabir radiyallahu an size ziyafet hazırlamış. Buyurun dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radiyallahu anha Ben gelinceye kadar tencereyi ocaktan indirmeyin. Hamurunuzu da ekmek yapmayın diye buyurdu. Cabir radiyallahu an evine döndü ve hanımına durumu anlattı. Peygamberimiz hendekte çalışan bine yakın sahabe ile birlikte Cabir radiyallahu anhın evine geldiler. Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem bereket duası yaptıktan sonra ev hanımına ''Bir ekmekçi kadın çağır da seninle birlikte ekmek yapsın. Çömleğinden kepçe kepçe al. Sakın çömleği tandırdan çıkarma.'' buyurdu. Sahabeler onar onar gruplar halinde eve girdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ekmeği ve eti tandırdan kendi mübarek elleriyle çıkartıp gelenlere dağıtmaya başladı. Bin kişi yapılan yemekten doyuncaya kadar yediler. Et ve ekmekten hiçbir şey eksilmedi. Geri kalan yemekleri ev halkı yedikten sonra komşulara dağıttılar. Beşir bin Saadın radiyallahu anh kızı şöyle anlatmıştır. Annem Hendek Savaşı'nda bulunan babam ve dayım Abdullah bin Revaha'ya verilmek üzere bir avuç hurma hazırlamıştı. Ben de hurmaları alıp giderken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerden geçtim. Beni görünce kızım buraya gel dedi. Yanına vardığımda bana, eteğinde ne var diye sordu. Hurma vardır. Annem bu hurmaları babam Beşir bin Saad ile amcam Abdullah bin Revaha'ya gönderdi dedim. İki avucunu açıp bana buraya boşalt dedi. Ben de bu hurmaları onun mübarek iki avucuna boşalttım. Hurmaları yere serilen bir bez üzerine koyduktan sonra bereket duası yaptı. Yanındaki adama, hendek kazanların hepsini çağır gelsinler dedi. Hepsi geldi ve bu hurmadan yemeye başladılar. Mücahitler hurma yedikçe artıyordu. Üç bin kişiye yakın Mücahit bu hurmadan yediği halde bir mucize sonucu hurmalar yerinde duruyordu. Tebuk savaşındayken İslam ordusunun bütün yiyecekleri tamamen tükenmişti. Mücahitler çok sıkıntıya düştüler. Bir kısım sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek durumlarını anlattılar. Yiyeceklerin tükendiğini anlatıp bir kısım develeri kesmek için ondan izin istediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Olur, öyle yapınız.'' dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an bu durumu duyunca peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gitti. Binek develerin kesilmesi ileride bazı sıkıntılara sebep olabilir. Aç ve yaya olarak düşmanla karşı karşıya gelinirse iyi olmaz dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere yanlarında kalan yiyecekleri getirmeleri için emir buyurdu. Yere bir örtü serildi. Herkes yanında kalan yiyecekleri getirip örttü, üzerine cins cins koymaya başladılar. Kimi bir avuç hurma, kimi bir avuç un, kimi bir parça ekmek getirdi. Peygamberimiz kalkıp abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kıldı. Allah Celle Celaluhu'na yiyeceklerin bereketlenmesi için dua etti. Daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkes kabını getirsin diye buyurdu. Bütün sahabeler yanlarında ne kadar kap varsa hepsini getirip doldurdular. Sergi üzerinde bulunan erzak yığını yine olduğu gibi duruyordu. Bu durumdan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve orada hazır bulunan kahraman mücahitler çok memnun kaldılar. Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Tebuk Savaşı'nda ordunun yiyeceği bitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana yiyecek bulunup bulunmadığını sordu. Yanımda az miktarda hurma vardır dedim. Mübarek elini torbaya soktu, içinden sadece 21 tane hurma çıktı. Bir kaba koydu. Bereket duası yaptıktan sonra mücahit askerleri onar onar yanına çağırdı. Orada hazır bulunan ordunun bütün askerleri bu mucizevi hurmadan doya doya yediler. Bir miktar hurma da arttı. Onları da bana verdi. Ben de bunları hurma torbama koydum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana lazım oldukça elini torbaya sok ve hurmaları karıştırmadan üstten al. Başka bir rivayete göre ne kadar olduğuna bakma tartma buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman radıyallahu anh hayatta bulundukları sürece hep bu bereketli hurmadan alıp yedim. Fakirlere de bol miktarda dağıttım. Hazreti Osman radiyallahu an şehit edildiğinde evim yağmalandı. O hurma torbası böylelikle elimden çıktı. İrbat bin Sariye radiyallahu an diyor ki, Tebuk Savaşı'nda verilen bir görev nedeniyle ben, Cual ve Abdullah ordudan ayrılıp gittik. Döndüğümüzde ordudaki mücahit askerler çoktan yemek yedikleri için biz aç kaldık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anha yiyecek bul buyurdu. Bilal radıyallahu an torbaları silkeledi ancak 7 tane hurma buldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hurmaları bir kaba bıraktı. Mübarek ellerini üzerine koyup bereket duası yaptıktan sonra besmele çekti ve üçümüze haydi Allah'ın adıyla yiyiniz buyurdu. Her birimiz takriben 54 tane hurma yediğimiz halde Hurma olduğu gibi kapta duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anha bu hurmaları sakla, bunları yiyen muhakkak doyar buyurdu. Ertesi gün on fakir geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anh'dan o yedi hurmayı tekrar getirmesini istedi. Getirince yine elini hurmaların üzerine koydu, bereket duası yaptı. Allah'ın adıyla yiyiniz buyurdu. Bu on kişi doyuncaya kadar yediler yine yedi hurma yerinde duruyordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Allah'tan utanmasaydım Medine'ye dönünceye kadar hepimiz bu hurmalardan yerdik buyurdu. Daha sonra o hurmaları bir çocuğa verdi.